Ben uzun zamandır çok merak ettiğim bir konu vardı, onu öğrenmek istiyorum. Tabi ki, buyurun. Kur'an-ı e, Kerim'in e, yüzyıllar öncesine, münnesine rağmen yüzyıllara hitap ettiğini, hakim olduğunu ve çağının hep içerisinde ve hatta Çağ'nın içerisinde olduğunu, yaşadığını biliyorum ve inanıyorum. Kendim de okuyorum Kur'an'ı. E, ama e, engelliler de ilgili, engelli insanlarla ilgili falan şeyler bulamadım. Hocam da öğrenmek istiyorum, onu sormak istiyorum. Kur'an-ı Kerim dinimiz engellere nasıl bakıyor, nasıl davranması gerektiğini söylüyor. Ee, Bununla ilgili bilgi almak istedim böyle ilk gibi, böyle, bilimsel bir insandan böyle. Peki Sinan Bey, hemen soralım hocamıza. Ee, güzel bir konuya temas ettiniz, bunun için sizlere de teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar, hoşçakalın. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de, Engelli insanlara dair e, neler var diye sorar Sinan Bey. E, bu programın süresi yeter mi bilmiyorum ama <gülüyor> kısaca cevap verelim. E, çünkü gerçekten geniş bir konu ve Kur'an-ı Kerim'de de geniş bir şekilde buna temas edilmiş. E, mesela bir ayeti i kerimede e, insanların e, kimlerle beraber oturup yemek yiyebilecekleri falan konuşulurken Mesela diyor ki Bismillah Leysa لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَج آمَا'ya gözleri görmeyene bir e, sakınca yok وَلَا al الْاَعْرَجِ حَرَج işte topal olana e, bir sakınca yok وَلَا عَلَى الْمَرِيطِ حَرَج işte hasta olana bir e, sakınca yok işte diyor اَنْ تَأْكُلُو مِنْ evlerinize yemek yemeniz işte veya babalarınızın evinde yemek yemeniz falan diyor e, ondan sonra e, hakeze mesela e, savaşlarla ilgili ayet-i kerime geçerken evet. e, orada yine e, fetih suresinde e, yine leyse alel âmâ harac falan, e, yine işte e, amaya bir e, sakınca yok e, topal olana bir sakınca yok e, gibi e, bu tür mükellefiyetlerden onları e, uzak tutuyor e, ve amanın hukukuna e, ne kadar dikkat edilmesini e, bizlere Abese suresinin ayetleri, ilk ayetleri e, çok açık bir şekilde ifade ediyor. E, bu ayeti kerimelerde e, Peygamber Efendimiz Mekkeli müşriklerin ileri gelenleriyle e, bir toplantı yapıyor. Onları İslam'a davet ediyor. Ee, ne kadar önemli, peygamberimiz için ne kadar önemli. Çünkü bu insanlar her zaman gelmiyorlar bu toplantılara. Evet. Böyle bir toplantı yapıyordu. Sevgili peygamberimiz, e, müşriklerin ileri gelenleriyle e, o esnada e, Abdullah İbni Ümmü Mektum e, geliyor ve e, sevgili peygamberimize e, diyor ki ''Allimni ya Resulallah, allimni mimme allemeke allemeke Allah ya Resulallah Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret diyor. E tabi Peygamberimiz de netice itibariyle bir insan böyle çok önemli bir toplantı yapsak mesela biz. Ve o esnada birisi gelse dese ki ne haber dese bize biz ne deriz hemen? Çok sert tepkiler verebiliriz. Yani bunun yeri mi zamanı mı falan gibi çok sert tepkiler veririz. Sevgili peygamberimiz böyle çok sert tepki bile vermedi ona. E, gözleri görmeyen e, bu kişiye e, yüzünü ekşitti sadece. Bir cevap vermedi. Yani şimdi bunun zamanımı falan da demedi. Sadece yüzünü ekşittiği için e, Abese suresinin ayetleri nazil oldu. Abese ve tevelle peygamber yüzünü ekşitti. Yüz çevirdi. Kendisine bir ama geldiği için وَمَا yudrīk لَعَلَّهُ Allahu sen ne biliyorsun belki de o seni dinleyip efendim kendini, nefsini teskiiye edecekti, tövbe edecekti, günahlarından arınacaktı. Ev yezzek karoftan farhu veya senin anlattıklarından bir vazu nasihat, bir ibret alacaktı ve senin yapmış olduğun nasihat ona bir fayda verecekti. O en mehmen jaa ki yezga işte diyor sana gelen kişi Allah'tan korkarak sana gelen kişiye تلها, sen bundan yüz çeviriyorsun diyor ve e, bu şekilde sevgili peygamberimize bir e, sitem, e, bir itap e, Cenab-ı Hak tarafından vaki oluyor. E, sonra sevgili peygamberimiz gelen bu ayetler üzerine e, durumu anlıyor, fark ediyor ve e, bu kişiden e, özür diliyor ve Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye teşhir ettikleri zaman da herhangi bir savaşa falan gidecekleri zaman bu kişi kendi yerine bakın çok önemli kendi yerine vekil tayin ediyor. Orada geride kalan insanları, kadınları, çocukları yönetmek üzere vekil bırakıyor. Kendisine ve verilen önemi gösteriyor yani. Tabii ne kadar büyük bir önem gösteriyor ve e, Aleyhissallatu vesselam Efendimiz o kişiyi gördüğü zaman da şöyle diyor: Merhabem bimen ate fihi Rabbi. Merhaba kendisi yüzünden Allah'ın bana sitem ettiği kişi <gülüyor> diye e, ona böyle iltifatta bulunuyor ve o geldiği zaman ona ayrı bir önem gösteriyor, ayağa kalkıyor. Efendim hatta sevgili Peygamberimizden sonra e, halifeler bile o geldiği zaman ayak, ayağa kalkıyorlar. Hatta rivayet edilir ki bir gün bu zat gelmiş Hazreti Ömer ayağa kalkmış. Herkes tabi olayı biraz unutmuşlar veya işte yeni gençler var, yeni Müslüman olanlar var. Şaşırmışlar tabi çünkü Hazreti Ömer böyle herkese ayağa kalkmıyor. E niye ayağa kalktı falan diye sonra Hazreti Ömer'e diyorlar ki efendim başka insanla gelince ayağa kalkmıyorsunuz da niçin ona ayağa kalkıyorsunuz? Diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz siz bu kişiyi biliyor musunuz diyor. Bunun hakkında Cenab-ı Hak peygamberimize ayetler indirdi ve ona sitem etti. Peygamberimiz bu kişi geldiği zaman ayağa kalkıyordu. Peygamberimizin ayağa kalktığı kimseye ben de ayağa kalkarım diyor. Ee, böyle bu şekilde ona iltifat ediyor. Ee, diğer e, ibadetler yönünden tabii ki e, engellilere tanınan kolaylıklar falan var. E, onların detayına girmek istemiyorum ama... Özellikle e, bu engelliler hakkında Kur'an-ı Kerim'de sadece onları ilgilendiren ayet-i kerimeler var. Mesela, e, "La e, işte savaşa gitmeyip yerinde oturanlarla e, mücahitler asla bir olmaz. E, Mücahitleri Allah dereceler bakımından üstün kılmıştır ayet-i kerime nazil olunca ee, Amalar buna çok üzüldüler çünkü onlar savaşa gider, gidemiyorlar, evet. çok üzüldüler. Cenab-ı Hak sonra Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek bir kelime daha ayete ilave etti. Gayru unid darar, yani e, savaşa gidemeyecek durumda engelli olanlar, onlar e, müstesnadır. Yani onlar da aynı mükafatı alacaklardır diye Onlara bu cümleyi de okuyunca onlar büyük bir sevinç duydular.